ley he ve amaa Enttahuruç tefile Ey bu kadın dışarı çıktığı zaman bu zinet eşy eşyalarıyla süslenmesiyle okularıyla tamam mı kesinlikle nedir caiz nasıl çıkabilir diyor ki entahkuruca tefile Eey okusuz dış elbisesini giyecek zinet eşyesini eşyasını göstermeyecek şekilde yani hiç erkeklerin dikkatini çekmeyecek bir elbiseyle çıkacak o elbise nedir? Dış elbisesi. Baştan aşağıya doğru indirecek. İçeri girdiği zaman kadınlar arasında ne yapar? O elbiselerle kadınlar arasında oturabilir. Yok. Bazı kadınlar dışarı çıktığı zaman dış elbisesi çarşaflar giyerler. Evlerde kendi akrabalarıyla ne yapar? Yani bu dış elbise dışarıdaki yabancı erkeklere karşı. Ama içeri girdiği zaman akrabalarıyla en nikahı düşen akrabalarıyla dış elbisesini çıkarıyor, karışık oturuyor. Peki ne anladım? Sen bu abayı dışarı çıkarken bunu bu abayı giydin ama geldin burada amcan oğluyla, dayın oğluyla, eniştenle, memleğinle yani nikaha düşen erkeklerle sen o abayı çıkardın. O en zirvede olan zinet eşyanla onların arasında oturdun. Neymiş efendim? Ya akrabayız. Amca, oğlu. Amca oğluyuz, dayı oğluyuz, teyze oğluyuz. Yok. Nikaha düşüyorsa amcan oğlu var olsun teyzen oğlu olsun dayın oğlu olsun enişten olsun kim olursa olsun kesinlikle o zinet eşyasıyla kesinlikle o şahslara karşı çıkmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada diyor ki İbn rahim rahimeullah bir kadın diyor camiye gitmek istediği